ledün ilmi nedir? Ve gerçeklik payı var mıdır? İlmi ledün. Evet. Şimdi bir başka adıyla ilmi vehbi. Değil mi? Hı hı. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, verdiği ilimdir. Mesela peygamberlerin ilmi e, vahye dayanır. Çalışarak, okuyarak, gözlemleyerek, sorarak elde edilmiş bir ilim değildir. Evet. vahiye dayanır. Allah bildirir. Vahiy meleği Cebrail gelip haber verir. Ee, peygamberlerin vahiy ile bilgi edinmesine karşılık e, müminlerin de <gülüyor> vahiye söz konusu olmaz tabi. Bunu yerine ne olur? İlham dediğimiz bir şey olur. İlham e, böyle çalışarak, kitaptan okuyarak, yere bakarak değil. Zihne doğan bir bilgidir. Buluşların çoğu bu şey ilhama dayanır. Tabii bunun arka planında sizin bilgi birikiminiz de vardır. Ee, şöyle bir rivayet var. Eğer siz bildiklerinizi amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi de ilham ederek onların öğrenmesine sağlar. Bu da ilmi ledün dediğimiz, ilmi vehbi dediğimiz hı hı. şeydir. Dolayısıyla bazen sizin düşünürsünüz, düşünürsünüz, aklınıza bir şey gelir. Değil mi? Yani normalden biz, yani delim ki bir tarih bilgisini, bir coğrafya bilgisini, bir matematik bilgisini, mesela dini bilgileri, diyelim ki mirasla ilgili hükümleri, helal haramla ilgili hükümleri, <gülüyor> diyelim ki hac menasikiyle ilgili bilgileri nereden öğreniyoruz? <gülüyor> Kitaplardan, ayetlerden, hadislerden, yöntemlerden. Hmm öğreniyoruz çalışarak öğreniyoruz yani ilmi ledün ilmi ve böyle çalışarak elde edilen değil de kişinin iş dünyasına doğduğu zihne doğduğu bir şeydir bazen bakıyorsunuz adam hiç tahsil görmemiş ilkokul mezunu bile değil üniversite mezunu hiç değil bakıyorsunuz çok güzel laflar söylüyor mesela işte şairler var mesela hiç adama tahsil yok çok güzel mükemmel şiirler yazıyor çok anlamlı da veya hikmetli sözler söylüyor. İşte bu bu ilimdir. Yani Cenab-ı verdiği bir ilimdir.